Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amelnâ. Men yehtedillellahu fe lâ muzille ve men yudlil fe lâ Ve eşhedü en ilah ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü en Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emmâ ba'd fe inne estaghal hadîs kitâballah ve hayral hidi hidi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri ha ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu zalaletin finnar. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz ah. Evet. Allah için sevmek ve Allah için buz etmek, Allah için nefret etmek şüphesiz ki ahiretteki büyük hayır kapılarından birisidir. Aleykümselam ve rahmetullah. Dünyada ise yani ahirette büyük bir hayır kapısı olmakla birlikte dünyada da kulun imanın tadını duymasına vesile olan en önemli sebeplerden birisi. Bazı kimseler sevmenin ve nefret etmenin kalple ilgili bir şey olduğunu, insanın bu konuda istediği gibi davranamayacağını zannedebilirler. Yani buna e, kalbin sevmesine veya kalbin nefret etmesine engel olamayacağını zannedebilirler. E, fakat İslam'da şunun bilinmesi gerekir. Kalp akide ve imana tabidir. Kim Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Resul olarak da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmişse, Razı olmuşsa Allah'ın sevdiği kimseyi sevmek zorundadır. Bundan dolayı Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek, Allah için nefret etmek Müslüman'ın görevidir. Allah Azze ve Celle bizleri yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat çıkmaması için işte bu iki mesele üzerinde ihmalkarlık yapmaktan sakındırmaktadır. Nitekim Enfal Suresinin son ayetlerinde, 73. ayetinde şöyle buyuruluyor. Kafir olanlar da birbirlerinin dost ve yardımcılarıdır. Eğer siz onu, Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesad olur. Evet, Allah ve Resul, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize izlediğimiz takdirde, takip ettiğimiz takdirde, Sayesinde iman ve güvene ulaşacağımız Allah için sevme ve Allah için nefret etme yolunu göstermişlerdir. Öncelikle Allah için sevmenin ve Allah için buğz etmenin, Allah için nefret etmenin anlamı nedir? Bununla başlayalım inşallah. Sevgi, insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygudur. Sevginin zıttı buz ve nefrettir. Kişi bir başkasının ya malı ya güzelliği ya soyu sopu ya da şahsi bir menfaati yani dünyalık bir isteği ya da geçici bir şey için sever. Fani bir şey için sever. Sevgi ve nefret duygusunun harekete geçirsin, geçiricisinin sağ ikinin din olduğunu belirleyen İslam'da bu saik ve arazların hepsi kötülenmiştir. Bundan dolayı Müslüman bir kimseyi ancak hak dine mensup olduğu için sever veya batıl bir dine mensup olduğu için de ondan nefret eder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Üç şey kimde bulunursa o imanın tadını tadar. Allah ve Resulünü başkalarından daha çok sevmesi... Bir kimseyi sadece Allah için sevmesi ve tekrar küfre dönmekten ateşe atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmez. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Müslüman bir kul peygamberleri, velileri, sıddık kimseleri, şehitleri ve salihleri sever. Çünkü onlar Allah'ın sevdiği şeyleri yapan kimselerdir. Müslüman bu kimseleri bu sebeple sever. İşte bu sevileni tam sevmek demektir. Müslüman kafirleri, münafıkları, bidat ehlini ve günahkarları sevmez, sevemez. Onlardan nefret eder. Çünkü onlar Allah'ın sevmediği şeyleri yapmaktalar ve bu sebeple de Müslüman onları sevmez. Bilinmeli ki Allah için sevmek ve Allah için buz etmek bazı yönlerden, Müminlere dost olmak ve müşriklerden uzak olmak değildir yani tam anlamıyla e, bununla örtüşmez Müminlerle dost olmak ve müşriklerden beri olmak uzak olmak asıldır esastır Sevgi ve buz ise bunları mükemmel hale getiren ferlerdir dallardır Sevgi ve buz müminlerle dost olmak ve müşriklerden uzak olmanın gereklerindendir ama müminlerle dost olmak ve müşriklerden uzak olmak sevgi ve buzun gereklerinden değildir. Allah, Allah Azze ve Celle'nin sevdiklerini sevmek, kulun Rabbini ve Resulullah ve Vesselam'ı tam olarak sevmesi anlamına gelir. Böylece kişi başka amaçla değil, başka bir gayeyle değil, sadece Allah için sever. Kim nebileri ve sahihleri başka bir için değil de sırf hakkın sevdiklerini yerine getirdikleri için severse, onları başka bir şeyden dolayı değil Allah için sevmiş olur. Birçok kimse dost ve yardımcı olarak sadece Allah'a razı olmuyor, ondan başka dostlar buluyorlar. Onları kendilerini Allah'a yaklaştıracak zannederek Allah'ı sevdikleri gibi seviyorlar. Fakat bu şirkin ta kendisidir. Aleyküm ve rahmetullah. Gerçek tevhid akidesi Allah'tan başka dost edinilmemesi demektir. Bu onun nebiileriyle, mümin kullarıyla dost olmamak ve onları Allah için sevmemek demektir. Allah'ın dostlarıyla dost olmak başka, Allah'tan başka dost edinmek başkadır. Aralarındaki farkları anlayamayanın yeniden tevhide sarılması, tevhidi yeniden öğrenmesi gerekir. Çünkü bu durum tevhidin köklerinden ve İslam'ın temel direktlerindendir. Allah Azze ve Celle rahmetiyle müminlerin kalplerini kendisine itaatte ve kendi yolunda birleştirmiştir. Bu nimetten dolayı sevmek ve sağlam ipine salmak suretiyle ona şükretmek gerekir. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor, Enfal suresinin 62 ila 64 ayetlerinde: Seni aldatmak isterlerse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 Sadece Allah'ın güç getirebileceği mucize gerçekleştirmiştir ve bu ancak bu akideyle ile yani Allah için sevme ve Allah için buğz etme sayesinde başarılabilir. Birbirlerinden hoşlanmayan ve anlaşamayan kalpler ve inatçı kişilikler birbirlerine sımsıkı bağlanan, uyumlu, birbirlerini seven, birbirlerine yumuşak, kardeşçe geçinen, benzerini tarihin tanımadığı ve yeryüzünün de tanımayacağı düzeydeki bir topluğa dönüşmüştür. Bu gerçekten mükemmel bir akidedir. Çünkü kalpler kaynaşınca bir sevgi ve dostluk karışımına, dokunanların elleriyle yumuşayan, samimi ve candan hale gelen, kuruluğu giden, sağlam, derin ve ince bir şekilde birbirlerine bağlanan dost kalplere dönüşürler. Bir de bakarsın ki Gözün bakışı, elin dokunması ve kalbin çarpması, gerçek bir karşılıklı sevgi, tanışma, dostluk, yardımlaşma, hoşgörü ve şefkat vermiştir. Bunların sırrı ancak rahmetiyle bu kalpleri uzlaştıran bilir bu sırları. Tadından da bu kalpleri anlar. Bu Rabbani akide, insanlığa daima Allah için sevme çağrısını yapmıştır. İnsanlık, kendisini yaşatacak olanı kabul edince, sırrını Allah'tan başkasının bilemeyeceği ve Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği mucize meydana gelmiştir. Allah Azze ve Celle, Ali İmran suresinin 103. ayetinde şöyle buyuruyor. Toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini anın. Düşmandınız, kalplerinizin arası arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi oradan kurtardı. Allah, doğru yola erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklar. Allah Azze ve Celle bu ayette iki esasdan bahsediyor. Birincisi İslam. İkincisi de Allah için, Allah'ın yolunda, Allah'ın metodunu gerçekleştirmek için kardeşlik. Öyleyse bu iki temel esasdan yani, Takva ve İslam'dan kaynaklanan bir kardeşliktir. Bunun temeli de Allah'ın ipine sarılmaktır. O, sadece başka herhangi bir kavramda, herhangi bir amaçta, parça parça olmuş iplerden başka bir ip vasıtasıyla bir araya gelmek değildir. Birbirlerinden nefret eden bu kalpleri sadece İslam bir araya getirmişti. O, ancak herkesin kendisine sarıldığı bir ipti. Onlar Allah'ın nimeti sayesinde kardeş oluyorlardı. Kalpleri ancak Allah için sevme birleştirebilir. Böylece bütün tarihi kinler, kabile savaşları, kişisel hırslar ve cahiliyenin ırkçı sancakları kayboluyor, Allah Azze ve Celle'nin büyük sancağı altında saf tutuluyor. Aralarında bir akrabalık, birbirlerinden alıp verdikleri mallar ve yaptıkları bir ticaret olmamasına rağmen, Allah'ın rahmetiyle birbirlerini seven bir topluluk görüyorsun. Böylece tarih, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Allah için sevme ve Allah için nefret etme esasına esası üzerine kurduğu Rabbani ümmetin sadece kanat takıp havada uçan kelimeler, bireysel ve göstermelik davranışlar olmadığına şahit oluyor. Bu, kalplerin kendisinden başkasıyla birleşmeyeceği, sabit esas üzere yükselen canlı bir örnektir. Allah Azze ve Celle'nin dini, tek başına sebatı arttırabilir, kalpleri birbirine bağlayabilir ve tevhid kelimesinde toplayabilir. Çünkü o, bu din, güçleri birleştirme yoludur. Geçici hevesler, kişisel hırslar, dünyevi çıkar ve değerler ise bir araya gelmeye engel olup, aykırılığa, ayrılığa ve uyumsuzluğa sebep olurlar. En'am suresi 153. ayetinde, Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bu dosdoğru olan yoluma uyun. Sizi Allah yolundan ayrı düşürecek yollara uymayın. Allah size bunları sakınasınız diye buyurmaktadır. İşte bu Allah'ın sıratı ve dosdoğru yoludur. Onun gerisinde sadece gittikleri açık seçik yoldan ayrılanlar sebebiyle parça parça olmuş yollar vardır, fırkalar vardır. Bu belki sakınırlar diye insanlara yapılan Rabbani tavsiyedir. Takva kalpleri apaçık yola döndürür. Onları sevgi ve dostluk bağlarıyla birbirine bağlar. Aksi takdirde dostluğu düşmanla, sevgiyi nefrete dönüştürür. Zuhru Suresi'nin 67. ayetinde şöyle buyruluyor: "O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dost olanlar bile birbirlerine düşman kesilirler." Evet. Dostların düşmanlığı kötülük için bir araya geldikleri ve birbirlerini kötülüğe sürükledikleri dünyalık sevgilerinden ve bu dünyalık dostluklarından kaynaklanıyordu. O gün birbirlerini kınarlar, sapıklığın sonucu ve kötü ak akibet sebebiyle birbirlerini suçlarlar. O gün daha önce birbirleriyle samimi olarak görüşen dostlarken birbirlerine kaba davranan düşmanlara dönüşürler. Sevgiyi başka yere koyan zalim, kederinden, pişmanlık ve üzüntüsünden ellerini ısıracaktır. Artık son pişmanlık fayda vermez. Furkan suresinin 27-29 ila 29. ayetlerinde şöyle buyuruluyor. O gün zalim kimse ellerini ısırıp, keşke Rasul ile birlikte bir yol tutsaydım. Vay başıma gelene, keşke falancayı dost edinmeseydim. Beni bana gelen Kur'an'dan o saptırdı. Şeytan insanı yalnız ve yardımcısız bırakıyor der. Yanındaki bütün dostlar susar, üzgün ve pişmanlık ifade eden bir ses tonuyla imdat ister. Ancak hiç kimse cevap vermez. Bütün sevdikleri ve yakın dostları onu terk etmiştir. O da pişmanlık ve üzüntüden ellerini ısırmaya başlar. Isırdığı bir eli ona yetmez, bir sağ elini, bir sol elini ısırır, aşırı pişmanlıktan dolayı ikisini birden ağzına sokar. Dostlar. Düşmanlıkları ve kederleriyle meşgulken, güven, huzur ve sükunet, Allah için birbirlerini sevenlerin, birbirlerini ziyaret edenlerin ve birbirlerine nasihat edenlerin üzerinde kanat çırpar. Zuhruf suresi 68. ayetinde aleykümselam şöyle buyuruluyor. Allah, ey kullarım, bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz der. Rabbimiz kalplerimizi kendisinin yolunda birleştirsin. Bizleri kendisini sevenlerden ve Allah'ı sevenleri de sevenlerden kılsın. Çünkü malum ki kişi ancak sevdiği kimselerle haşredilecektir. Enes bin Malik radıyallahu rivayet ettiği hadiste birisi Resulullah aleyhisselatü vesselama Kıyamet ne zaman kopacak diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen kıyamet için ne hazırladın diye sormuştu. O da onun için çok namaz, oruç ve sadaka hazırlamadım ama ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum diye cevap vermişti. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen sevdin, sevdiklerinle berabersin buyurdu. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bilinmelidir ki, tek ve ortağı olmayan Allah için sevmenin ve Allah için nefret etmenin esası, mümin kula, dostluğun iman sıfatıyla bir olan ve ondan kaynaklanan, tek ve eşsiz yönünü belirler. Allah'a gerçek kul olan, Allah'ın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin razı olduğundan razı olan ve Allah ile Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi öfkelendiren şey, kendisini öfkelendirendir. Allah'ın sevdiği ona yeter ve Allah'ın sevmediğini bırakır. Allah'ın dostlarıyla dost olur ve Allah'ın düşmanlarına da düşman olur. Aleyküm selam. İmanı onun kalbine dolduran şey budur. O da bundan dolayı bir tatlılık, yumuşaklık ve hassasiyet hisseder kalbinde. İslam'ı rotasından çıkarmak için bahane uydurulamaz ve yorum yapılamaz. Zaten buna imkan da yoktur. Çünkü meselenin özü akidedir. Onun yeri de Allah, Resulü ve müminler için dostluk yapmak, Allah'ın yolunda bir araya gelmek ve dağılınacaksa orada dağılmaktır. Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 16. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah içinizden cihad edenleri Allah'tan Resulünden ve iman edenlerden başka sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan sizi kendi halinize bırakacak mı zannediyorsunuz? Allah işlediklerinizden haberdardır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Yedi çeşit insan vardır ki Allah onları kendi arşının gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgele gölgelendirecektir. Bunlar adil yönetici, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kişi, birbirlerini Allah için seven, Allah için bir araya gelen, Allah için birbirinden ayrılan iki kişi. Kendisini mevki sahibi güzel bir kadın fenalığa davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diyen kişi ve sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak derecede gizli sadaka veren kişi. Tenha bir yerde Allah'ı zikredip gözlerinden yaş boşanan kimse. Evet, Bukhari ve Müslim Ebu Hürer'e radıyallahu anh'ten rivayet etmişlerdir bunu. Bağlılık daima Allah'ın belirttiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında en güzel örnek olarak düzgün İslam yoluna olur. Ölçü budur. Soylara, kişilere, cemaatlere, partilere, mezheplere, fırkalara, hükümetlere, Halk ve milletlere bağlılık olmaz. Bu ölçüden ayrılma ve onu Müslümanın elinden alma çabasından dolayı İslami hayata bozukluk ve kusurlar girmektedir. Daha sonra bunlar kutsallık kisvesine büründürülen, kusurlu olanların ve tenkit edileceklerin en başında gelen kimselere verilen sahte masumluğa dönüşür. Böylece aslında Allah'ın sevdiği ve beğendiği, İslam'ın düzgün yoluyla ilgisi olmayan şeylerle çelişen davranış ve hatalar için uydurulan komik fakat bir o kadar da üzücü gerçekler ortaya çıkar. Bu sebeple Aleykümselam. gerçek İslami amaçlara ve Rabbani değerlere hizmet değil de bunları kullanma işleminin başladığı düşüş dönemine geçilir. O zaman hükümler şahıslara göre verilmeye başlanır. Her hile için bir asıl, bir esas tespit edilir ve onları toplayan bazı kitaplar ortaya çıkar. Allah için seven, onun için nefret eden, onun için veren, onun için vermeyen, engel olan, onun için ilgi gösteren ve onun için ilgiyi kesen kimsenin dostluk, sevgi, nefret, kişi, işaret, yafta, hizip ve fırkalara bağlanmama konusunda İslam'ın düzgün yoluna bağlanma çağrısının ayrımcılığa gitme ve sarf edilen çabaları tersine çevirme olduğunu zannetmesi uygun değildir. Müslümanların birbirleriyle olan alakalılarıyla ilgili olan bu temel esas, ihtiyari, isteğe bağlı şeylerden değildir. O, Müslüman toplumun gidişatını düzeltmek, Müslümanların yaşamlarındaki birbirleriyle ilgilenmeme olgusunu kaldırmak ve alemlerin Rabbinin bize din olarak seçtiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de en mükemmel tarzda açıkladığı İslam'a bağlanmaktır. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek imanın en sağlam kulpudur. Allah Resulü sallallahu vesselam imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve O'nun için nefret etmektir buyurmuştur. Bunu Ahmed bin Hanbel Müsned'inde İbne Bişeybe iman isimli risalesinde tayaliside Müsned'inde rivayet edilir. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam Allah için sevmeyi güçlendiren şeyler arasında şunu zikretmiştir. Sizden biriniz kardeşini seviyorsa ona kendisinin onu sevdiğini bildirsin, haber versin. Bunu Buhari, Edebü'l-Müfred'te, Ebu Davud'da Sünen'inde Yine Tirmizi de sünende rivayet eder. Sahih bir hadistir. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam bu açıklamanın dostluğu devamlı ve sevgiyi kalıcı hale getireceğini de haber vermiştir. Sizden biriniz kardeşini Allah için seviyorsa bunu ona bildirsin. Çünkü bu dostluğu daha devamlı ve sevgiyi daha kalıcı hale getirir buyurmuştur. Bunu da Vekib bin El Zühd isimli eserinde e, Hasan bir isnatla rivayet eder. İmam Begavi, Allah rahmet eylesin Şehhusunne isimli eserinde şöyle diyor bu hadis hakkında: Bu hadisteki sevgiyi bildirmekten maksat sevgi ve dostluğa teşviktir. Çünkü sevdiğini haber verince onun kalbini fethedecek ve sevgisini çekecektir. Bir diğer Allah için sevmeyi güçlendiren sebep Selamı yaymaktır. Selamın soğukluğu ve korkuyu giderdiği bilinen bir husustur. Böyle olunca kalpler Allah için buluşur. Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Ben size bir şey göstereyim mi? Onu yaparsanız birbirinizi seversiniz. Aranızda selamı yayınız. Bunu İmam Müslim, Ebu Huraira radıyallahu anh'ten rivayet eder. İşte bir diğer sebep. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam buyuruyor ki, hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz. Bunu da Buhari, Edebül Müfred isimli kitabında Hasan bir isnaflar rivayet ediyor. Çok ziyarette bulunmak, bıkkınlık ve usanca sebep olabilir. Sürekli ziyaret onu önemsiz hale getirebilir. Az ziyaret de iyi değildir. Bu da kalpleri katılaştırır. Bundan dolayı kardeşlerimizi ara sıra ziyaret etmek tavsiye edilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ziyareti arada bir yap ki sevgi artsın buyurmuştur. Elbani, Sahihül Camii Sagir isimli eserinde bunun sahih olduğunu belirtiyor. Şöyle de bir şiir vardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Ziyareti arada bir yapmalısın çünkü onu çok yaparsan sonunda ayrılığa götürür. Ben devamlı yağarsa yağmurdan bıkıldığını, yağmadığında da onun eller kaldırılar, eller kaldırılarak istendiğini gördüm. Bir başkası da şöyle bir şiir söyler. Dostunu az ziyaret et. Öyle yaparsan onun yenilemek istediği elbise gibi olursun. Kişiyi en çok bıktıran şey seni devamlı yanında görmesidir. Bir diğer husus sevgi ve nefrette ölçülü olmaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Sevdiğini azar azar sev. Yani ölçülü sev. Belki bir gün sevmediğin bir kimse olu verir. Sevmediğine de azar azar buzet ki, yani ölçülü buzet ki belki bir gün sevdiğin kişi olu verir. Bunu yine Elbani Sahihü'l-Cami's Sagir kitabında eee sahih olduğunu belirtmiştir. E, böylece hisleri, duyguları ve vicdanı dahi kapsayacak şekilde İslam'ın bütün alametlerinin belirgin hale gelmesi için ölçülü hareket etmek gerekir. Bundan dolayı Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ey Eslem! Sevgin zora ki ve yapmacık olmasın. Nefretin de zarar verici olmasın. Eslem peki bu nasıl olur diye sorunca Ömer radıyallahu anh şöyle cevap vermiştir. İstediğinde çocuğun istediği şey için kendini sıkıntıya soktuğu gibi zorlanma ve kızdığında da, öfkelendiğinde de Arkadaşının helak olmasını istercesine kızma. Bunu Bukhari edebil ül Müfret'te rivayet eder. Abdurrazzak da Musannef'inde nakleder. İsnadı sahihtir. Kutbe bin Haşrem'den şöyle bir şiir söylediği nakledilmiştir. Öfkelendiğinde aşırılığa kaçma. Orta yollu ol. Çünkü ne zaman vazgeçeceğini bilemezsin. İyiliğin kaynağı ol. Kötülükten vazgeç. Çünkü sen ne yaptığını hem görüyor hem duyuyorsun. Seversen orta yollu sev. Çünkü sevdiğinle ne zaman bozuşacağını bilmiyorsun. Nümeyr bin Tevlep'den de şu şiir nakledilir. Sevdiğini severken yavaş ol, ağır ol. Ayrılmayacağından emin değilsin. buz ederken de buzunda yavaş ol. Onun hakkında verdiğin hükümden vazgeçebilirsin. Sevgiyi, Allah için sevgiyi artıran bir diğer sebep itaat etmeye çalışmak ve günahı terk etmektir. İman ve salih amelin Allah'ın kulunu sevme sebebi olduğunu biliyoruz. Allah bir kulunu severse kullar arasında onun için güzel kabul koyar, hüsnü kabul koyar. Nitekim Meryem Suresi'nin 96. ayetinde şöyle buyurmuştur: İman edip salih işleyenleri Rahman sevgili kılacaktır. Allah Resul Aleyhissalatüssalâm da bu manaya işaret ederek Allah bir kulu sevdiğinde Cebraili çağırır, ben falancayı seviyorum, onu sen de sevder, onu Cebrail de sever. Sonra gökte seslenerek gerçekten Allah falancayı seviyor, onu siz de sevin der. Artık onu göktekiler de sever. Sonra onun için kabul. Yani hoşnutluk konulur. Yeryüzüne o kimse için bir hoşnutluk e, konulur ve e, bu sayede Allah'ın sevgisini kazanan kul, Allah tarafından nasip edilen bu hoşnutluk sebebiyle, güzel kabul sebebiyle insanlar tarafından da sevilir. Demek ki e, Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadise göre insanın razı edeceği yegane makam, Allah Azze ve Celle'dir. Ondan sonra Allah razı olduğu kulunu diğer kullarına sevdirecektir. Allah, kendisi için birbirini sevenleri sever. Kutsi bir hadiste Rabbimiz Azze ve Celle, benim için birbirlerini sevenler sevgimi hak etmişlerdir buyurmuştur. Bunu Ahmed bin Hanbel ve Hakim müstedrekinde rivayet eder. İsnadı sahihtir. Diğer bir hadiste yine e, Ebu Hureyre radiyallahu anh'den rivayeti. Bir kimse başka bir şehirdeki kardeşini ziyaret etmişti. Bunun üzerine Allah o adamın geçeceği yola bir meleği gözcü olarak gönderdi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Adam gelince melek ona nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Adam falan şehirdeki kardeşime diye cevap verdi. Melek, onun sana karşılığını ödemek zorunda olduğun bir iyiliği oldu mu diye sordu. O da, hayır, ben onu bir menfaat için değil Allah için seviyorum dedi. Melek de ona şöyle dedi: Ben Allah'ın sana gönderdiği elçiyim. Senin o kardeşini sevdiğin gibi Allah da seni sevmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet, birbirlerini Allah için sevenler. Rahmanın arşının gölgesinden başka gölge olmayan günde, arşın gölgesinde olacaklardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle kıyamet günü şöyle buyuracak. Aleykümselam ve Rahmetullah. Benim için birbirlerini sevenler nerede? Benim gölgemden başka hiçbir gölge bulunmayan bu gün, ben onları kendi gölgemde bulunduracağım. Bunu İmam Müslim rivayet eder. Allah için birbirlerini sevenler kıyamet gününde nurdan minberler üzerinde olacaklardır. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam Rabbi Azze ve Celle'den naklederek şöyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Benim için birbirlerini sevenlere nebilerin ve şehitlerin imreneceği nurdan minberler vardır. Bu sahih bir hadistir. İmam Tirmizi Sünen'inde Ahmet bin Hanbel Müsnedinde rivayet ederler. Allah için birbirlerini sevenlere korku yoktur, onlar üzülmezler de. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah'ın kulları arasında öyle kullar vardır ki, nebi olmadıkları halde nebiler ve şehitler onlara kıpta ederler. Denildi ki: Onlar kimdir? Yani bunlar bize açıkla ki belki biz de onları severiz diye sordular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Onlar aralarında bir akrabalık veya soy bağı olmadığı halde birbirlerini Allah'ın nuruyla sevenlerdir. Yüzleri nurdur ve nurdan minberler üzerindedirler. İnsanlar korktukları zaman onlara bir korku yoktur. İnsanlar üzüldüklerinde onlar üzülmezler. Sonra şu ayeti okudu Yunus Suresi 62. ayetini. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Allah için sevmek, imanın tatlanmasının sebebidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, imanın tadını bulmak, kimi memnun ederse, kim imanın tadını bulmak isterse, bir kimseyi ancak Allah için sevsin buyurmuştur. Evet, bunun isnadı Hasendir. Ahmed bin ve hakim rivayet etmişlerdir. Allah için sevmek ve Allah için nefret etmek, imanın mükemmel olması demektir. İmanı kemale erdiren şeylerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Davud'un Ebu İmame radıyallahu anh'den rivayet ettiği hadiste, kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir ve Allah için mani olursa, imanını mükemmel hale getirmiştir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 Müslüman bir kimse kardeşini Allah için seviyorsa ne yapmalı? Bu konuda e, sahih sünnette gelenlere göre eğer bir Müslüman kardeşini Allah için seviyorsa evine gidip kendisini Allah için sevdiğini söylemelidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manada i̇bn Mübarek'in kitab Zühd ve Rakaik isimli eserinde naklettiğine göre şöyle buyurmuştur. Biriniz arkadaşını seviyorsa evine gitsin ve ona kendisinin onu Allah Azze ve Celle için sevdiğini söylesin. Begavi Şerhü de şöyle diyor. Bunda şöyle bir mana vardır. Kişi sevdiğine, onu sevdiğini yapacağı bir nasihatten önce bildirirse o da meselenin iç yüzünden haberi olmadığından dolayı davet ettiği iyiliği reddetmez. Aleyküm Selam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine şöyle buyurmuştur: Birbirlerini Allah Azze ve Celle için seven iki kişinin en üstünü arkadaşını daha fazla sevendir. Bunu da Bukhari edebül müfrede sahih bir isnatla rivayet etmiştir. Ayrıca İbn Hibban ve Hakim de sahihlerinde rivayet ederler. Allah için sevmek kalpleri Allah'ın nuruyla düzene koyan. Onları birbirlerini sevme, birbirlerine acıyıp şefkat gösterme, Allah için birbirlerini ziyaret etme ile koruduğu bir bağdır. Eğer kişi veya kardeşi bir günah işlerse kalbini kaflet kaplar ve diğerinin kalbine bağlayan ip kopar. O günaha en uygun cezada ayrılık olur. Allah Resulü Aleyhisa Vesselam birbirlerini Allah için veya İslam için seven iki kişiyi, ancak onlardan birinin işlediği günah ayırır buyurmuştur. Bunu da İmam Bukhari Edebül Müfred kitabında e, Ahmet bin Hanbel, Müsnedinde rivayet etmiştir. Birkaç tarikten gelmiştir bu rivayet, birbirini desteklemektedir. Yani sahihli gayrihi e, türünden bir rivayettir. Bu hadisten dolayı kul kardeşinden sevgisizlik hissederse, Önce kendisini kontrol etsin. Bir günah işlediğini anlarsa, kardeşiyle olan dostluğunun düzelmesi için hemen tevbe et Müslüman kul, kardeşine onu Allah için sevdiğini söyleyince o da şöyle karşılık verir. Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Enes bin Malik radıyallahu anhın rivayet ettiği hadiste, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı kimselerle birlikteyken birisi oradan geçti diye anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındakilerden birisi, ben bunu Allah için seviyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu ona bildirdin mi diyor. O da hayır deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kalk onun yanına git ve bunu ona söyle buyuruyor. Bunun üzerine adam kalktı ve ona bunu söyledi. O kimse de şöyle söyledi, beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Sonra adam döndü, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun söylediği şeyi de haber verdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu defa şöyle buyurdu, sen sevdiğinle birliktesin ve senin için umduğun şey vardır. Evet, bunu Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel ve hakim rivayet ediyorlar. İsnadı sahihtir. Allah için sevmenin en düşük derecesi kendin için istediğin dünyalık ve ahiretlik bir şeyi kardeşin içinde istemektir. Bu da ancak kardeşini Allah için sevmekle mümkün olur. Çünkü sen sevmediğin kimse için iyilik istemezsin ve senin ancak iyiliği sevdiğin kimse için isteyeceğini, isteyeceğini düşünülür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Biriniz kendisi için istediği hayrı, iyiliği, din kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyurmuştur. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Kardeşini Allah için seven, kardeşini Allah'ın sevmediği bir yerde görmek istemez. Ondan böyle bir şey görürse de hemen samimiyetle nasihatını yapar. Allah'tan af ve bağış dilemesi için ona Allah'ı hatırlatır. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Din nasihattır. Kimin için dediler? O da şöyle buyurdu: Allah için, Kitabı hakkında, Rasulü hakkında, Müslümanların idarecileri hakkında ve diğer Müslümanlar hakkında, diğer bütün Müslümanlar hakkında. Bunu İmam Müslim Temim-i Dari, radıyallahu Anh'ten rivayet eder. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyareti seyrek yap ki yani arada bir yap ki sevgi artsın buyurduğunu nakletmiştik. Diğer bir hadiste de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Birisi başka bir şehirdeki kardeşini ziyaret etmişti. Bunun üzerine Allah o adamın geçeceği yola bir meleği gözcü olarak gönderdi. Adam gelince melek ona nereye gitmek istiyorsun diye sordu.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 Ancak bu ziyaret ne çok ne de az orta yollu olmalıdır. Fazlası bıkkınlık, azı da soğukluk getirir. Sonra da bal kesilir, kopukluk olur. Allah için bu etmeyi gerektiren şeylere gelince, bunların başında inkar etmek gelir, yani küfür gelir. Allah Azze ve Celle Mümtahina suresinin 4. ayetinde şöyle buyuruyor. İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için uyulacak güzel bir örnek vardır. Onlar milletlerine şöyle demişlerdi. Biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin dininizi inkar ediyoruz. Bizimle sizin aranızda yalnız Allah'a iman etmenize kadar ebedi düşmanlık ve öfke baş göstermiştir. Yine Mücadele Suresinin 22. ayetinde şöyle buyrulur. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları olsa bile Allah'a ve Resulüne karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsi. Bu imanın nefislerdeki hassas ölçüsüdür. Bu kesin olarak müminin seçkin safına katılma, her türlü engel ve cezbediciden uzak durma tek iple en sağlam kulpa bağlanmaktır. Allah, kişinin göğüs boşluğuna iki kalp koymamıştır. İnsan, bir kalpte iki sevgiyi, yani Allah sevgisini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini ve müminlere duyduğu sevgi ile, Allah'a, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve müminlere düşman olanların sevgisini bir araya getiremez. İster sevgi, ister nefret olsun, iki sevgi veya iki nefret bir kalpte toplanmaz. Bu bidat değildir. Çünkü bu mesele, tek ümmetin, yani tevhid ümmetinin öncesiyle ve tek kafilesiyle, yani iman kafilesiyle bağlantılıdır. Bu, zamana yayılmış, imanla farklı hale gelmiş, akide bağına aykırı olan her türlü bağdan uzaklaşmıştır. Müslüman bir bakar ki, kendisinin köklü bir soya, uzun bir zamana yayılan ve ilk haniflik dinine mensup İbrahim Aleyhisselam'a bağlı bir örneğe sahip olduğunu görür. Şahsi sermayesinden ve çağdaşı olan neslin sermayesinden daha büyük bir sermayesinin olduğunu hisseder. Allah için nefreti ge gerektiren diğer bir sebep münafıklıktır. Aleyküm ve rahmetullah. Allah Azze ve Celle Münafıkun Suresinin 4. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar düşmandır, onlardan sakın. Allah canlarını alsın. Nasıl da aldatılıp döndürülüyorlar. Allah Azze ve Celle münafıkların, müminlerin ilk düşmanı olduklarını ve Allah için onlara buz etmenin şart olduğunu belirtiyor. Çünkü mümin kendi düşmanını ve Allah'ın düşmanını sevemez. Allah'ın onlara beddua etmesiyle buğz kesinlik kazanıyor. Artık bu geçerli ve yürürlükte olan bir hükümdür. Geri çevrilemez ve değiştirilemez. Bir diğer buğz, nefret sebebi Allah'ın dininde bidat çıkarmaktır. Aleykümselam. Yine bidatler konusu günahlarla birlikte eee bu sebebidir, nefret sebebidir. Kim bu günah pisliklerinden birini işlerse Allah'ın hoşlanmadığı bir kapıya gelmiş demektir. Mümin kulun günah işleyeni hoş görmemesi, ona nasihat etmesi ve o konuda şeytana yardımcı olmaması gerekir. Münavi, Allah rahmet eylesin, Câmi Sagir isimli esere yazdığı Fezül Kadir adlı şerhinde şöyle diyor: "Zamanımızda kendilerine münafıkl görüntüleri hakim olduğu için alim olduklarını ileri süren ve salihlere buuz eden birçok kimseye buuz etmek de Allah için buuz etmeye girer. Kalbinde hastalık bulunmayan, yani münafık olmayan kimsenin kibirlerinden, kabalıklarından ve insanlara kötülüklerinden dolayı Allah için onlara buuz etmesi gerekir. Allah için buuz etmeye aykırı olan şeylere gelince Allah için nefret etme meselelerini fazla detaya girmeden, ve istisnalar bilmeden mutlak olarak alanların hataya düşecekleri kesindir. Allah için bu etmeye zıt ve aykırı olmayan, Allah için sevmeden sayılmayan istisnaları şüphesiz bilmek gerekir. E bunlardan birisi davayı arz ve tebliğ ederken yumuşak davranma meselesidir. Allah için nefret etmek İslam davasını ve nasihatı başkalarından gizlemek, onları hatırlatmada bulunmadan veya uyarmadan günah batağında bırakmak anlamına gelmez. Bundan dolayı iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, hak yoldan sapanları doğru yola ulaştırmaya çalışmak, onlara acımak, onların itaat ve hidayet kapılarından girmelerini samimiyetle istemek gerekir. Bu ancak... Nefislerin onların kapılarından girmeleriyle gerçekleşir. Yüce Allah kendi yoluna davetin işaretlerinin hikmet, güzel nasihat, en doğru için en güzel olanla tartışma olduğunu belirtmiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Nahl Suresinin 125. Ayetinde Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde tartış. Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Evet, anormal nefislerin ve katı kalplerin ancak şefkat göstermekle ve ciddiyetle yumuşayacağını bilmek gerekir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle, Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'ı Mısır'ın tağutuna ve Firavununa gönderdiğinde onlara Rabbani direktif şöyle geldi. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin. Beni anmakta gevşek davranmayın. Firavuna gidin. Doğrusu o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler veya korkar. Taha suresi 42 ila 44. ayettir. Kur'an ayetlerindeki bu tavır Allah azze ve Celle'nin şu ayetiyle kesinlikle çelişmez. Ey nebi, inkarcılarla iki yüzüllerle savaş. Onlara karşı sert davran. Varacaklar yer cehennemdir ve ne kötü dönüş yeridir. Tevbe suresi 73. ayet. Emredilen sertlik iki durumda söz konusudur. Birincisi, savaş durumunda. Bu, şiddet ve sertlik gerektiren bir durumdur. Nitekim Allah Azze ve Celle, Tevbe suresinin 123. ayetinde, Ey iman edenler! Yakınınızda bulunan inkarcılarla savaşın. Sizi kendilerine karşı sert bul, bulsunlar. Bilin ki Allah... Kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. İkincisi, davet kendilerine ulaşan ve savaşla cevap veren kafirlere, hak yoldan çıkan bidatçı ve sapık şüphe sahiplerine cevap verme durumunda bu sertlik caizdir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Nisa suresinin 61-63. ila ayetlerinde. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin dendiği zaman... Münafıkların senden büst bütün uzaklaştıklarını görürsün. Başlarına kendi işlediklerinden dolayı bir musibet çattığında sana gelip biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik diye nasıl Allah'a yemin ederler. İşte bunların kalplerinde olanı Allah bilir. Onlardan yüz çevir. Onlara öğüt ver. Kendilerine etkili sözler söyle. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hassan bin Sabit radıyallahu anha Müşrikleri yermesi için, yani onları zemmedip karalaması için minber yaptırmıştı. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a davet için gönderdiği mektubu yırtması üzerine Kisra'ya beddua etmiştir. Bu konuda delil çoktur. Böylece davetin başından sonuna kadar yumuşaklıkla olacağını, sertliğin savaşla sınırlı olduğunu iddia eden bazı alimlerin görüşlerinin yanlış olduğu da burada ortaya çıkmış oluyor. Bunu iyi düşünmek gerekir. Şayet durum böyle olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklere yaptığı gibi münafıklarla da savaşması gerekirdi. Fakat böyle bir şey olmamıştır. Yine anlaşılıyor ki, onlara cevap verme, reddetme, batıl görüşlerini açıklama, şüphelerinin yanlış olduğunu gösterme ve bidatlerini yok etmeyi de içine alması için sertlik esnek tutuluyordu. Selefi salihinde böyle yapıyorlardı. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet, bu konuda sağlam bir dayanağın olması ve konunun iyi düşünülmesi, acele edilmemesi gerekir. Rabbine itaat ve Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine uymayı başaran Rabbin itaatine ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun davranmak isteyen kimse bilsin ki, davette yumuşaklık asla yağcılık değildir ve bu dinden herhangi bir şeyde kolaylaştırma bahanesiyle hevalara ve şehvetlere uygun şekilde taviz vermek anlamına gelmez. Yine edebi ifadeyle ve kesin delile göre sertlik, sövmek, hakaret ve küstahlık etmek de değildir. Anlaşmalı kafire ve güvence altındaki zimmîye iyi davranmak meselesine gelince Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Müminûn Suresi 8. ayetinde. Allah din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı yasaklamaz. Allah adil olanları sever. Evet. Allah için sevmek ve Allah için buz etmek, iman mükemmelliğinde, imanın kemalinde yüksek bir zirvedir. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmede yarışanların gözleri işte bu zirveye dikilmiştir. Gergin dünyalık alakaların sıcağı kendilerini yalayıp geçtikten sonra, Allah'ın gölgesinden başka gölge olmayan günde, bir gölgeye koşanların gönülleri, işte bu mertebeyi arzu eder. Bundan dolayı nebiler ve şehitlerin bile imrendiği, Allah için birbirlerini sevenlerin, Allah için, Allah için buluşanların, Allah için fedakarlık edenlerin yanındaki yerini almaya çalışmak gerekir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve tu والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين